70. konu Sahabelerin Seleme bin Kayzel eşcai'nin kumanda ettiği savaşta düşmanı Allah'a davet etmesi, müminlerin emiri Emirül Müminin Hazreti Ömer müminlerden oluşan bir ordu toplandığında başlarına ilim ve fıkıhtan anlayan birisini tayin ederdi. Yine bir seferinde Medine'de büyük bir ordu toplandı. Hazreti Ömer bu ordunun kumandanlığına Seleme bin Kayzel Eşcayi'yi getirdi ve ona şunları söyledi: "Yolunu Allah'ın ismiyle devam et. Allah'ı inkar edip insanları onun yolundan döndürmeye çalışanlarla savaş, bir müşrik ordusuyla karşılaşırsanız onları şu üç şeyden birine davet ediniz, önce İslam'a davet ediniz, Müslüman olurlar ve memleketlerinde kalmak isterlerse mallarından zekat vermek zorundadırlar, ayrıca Müslümanların ganimetlerinden onlar için bir pay yoktur, fakat onlar Müslüman olduktan sonra sizinle birlikte hareket ederlerse, sizin için geçerli olan her şey aynısıyla onlar için de geçerlidir. İslam'a icabet etmezlerse haraç vermelerini teklif ediniz, bunu kabul edecek olurlarsa onlarla düşmanlarıyla savaşınız, onlara güçlerinin üstünde tekliflerde bulunmayınız, eğer haracı da vermeyecek olurlarsa o zaman onlara savaş açınız, İyi biliniz ki Allah mutlaka sizi onlara üstün getirecektir eğer onlar bir kaleye sığınırlar ve sizden Allah'ın ve Rasulünün hükmü üzerine teslim olmak isterlerse sakın bunu kabul etmeyiniz, çünkü Allah'ın ve Rasulünün onlar hakkındaki hükmünün ne olduğunu bilmiyorsunuz, eğer yine Allah ve Rasulünün zimmeti üzerine teslim olmak isterlerse onlara bu ahdi de vermeyiniz, siz kendi ahdinizi veriniz, sizinle savaşırlarsa aşırıya kaçmayınız, haksızlık yapmayınız, hiç kimseye işkence etmeyiniz, çocukları öldürmeyiniz. Bu ordunun kumandanı olan Selem'e şunları anlatıyor. Biz bu emirleri aldıktan sonra gideceğimiz yere doğru yola çıktık. Nihayet müşrik olan düşmanlarımızla karşı karşıya geldik. Onları müminlerin emirinin emrettiği şeylere davet ettik. Müslüman olmayı kabul etmediler. Bunun üzerine haraç vermelerini istedik, buna da yanaşmadılar. Savaş kaçınılmaz olmuştu. Savaşa tutuştuk, Allah bizi galip getirdi ve onların hepsini öldürdük, çoluk çocuğunu esir, mallarını da ganimet olarak aldık.